Nisa suresinde bir kaç ayet var. Mevaris ayetleri veya miras hı hı. ayetleri deniliyor. Hı hı. Şimdi bu ayetlerin sonunda da şöyle diyor. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Tilka hududullah ve men yasillaha ve resuluhu yudkhiluhu e, ve men yut'i llaha ve resuleh yudkhilucennatin tecmin tahtina ve men yasillaha ve resuleh ve yetaddu hududuhu yudkhiluhu naran halidan fiha. Şimdi bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır diyor. O miras ayetlerindeki hükümlerle Cenab-ı Allah buyuruyor ki bu söylediklerimiz Allah'ın sizler için koymuş olduğu hadlerdir, hudutlardır, sınırlardır. Kim Allah'ın hududuna karşı gelirse, o hududu çiğnerse Allah'a ve Resulüne karşı gelirse Allah onu ebedi ateşe koyar. Onun için acıklı efendim hakik düşürücü bir azap vardır. ayet Kerime böyle. E şimdi bu ilahi azaba rağmen bir kişi dese ki ben miras ayetleriyle ilgili hükmü uygulamıyorum. Ben bunları kabul etmiyorum diyorsa o kendi bileceği bir şey. Sonucuna katlanır. Yani Allah'ın koymuş olduğu hadlere karşı insanların meydan okuma gibi bir lüksü olamaz. Onun için bu ilahi hududa riayet etmek Miras ayetlerinde belirtilen ölçülere göre miras paylaşımını yapmak Müslüman için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir görevdir.